Evet Gezi Parkı haberler, yorumlar özel programda tekrar birlikteyiz. Merhaba. Batu Tokuzlu'ya da çok teşekkür ederiz destekçimiz ve devam ediyoruz. Gezi ile ilgili elimizde birkaç haber var. Bir de ilginç yorum var ama onu bugün sığdıramayız herhalde. Yarına erteleyelim. Bir analiz yazısı var ve şeyden bahsedelim. Iyi, i̇yi haberi verelim. Bir kere Gezide beraat, 5 beraat haberi var. Hürriyet gazetesinin internet sitesinden okuduk. Davalar devam ediyor. Yani bütün yaz boyunca uzun sıcak bir yazdı. Eee Türkiye başta pek çok bütün illeriyle neredeyse ikisi hariç bütün illeriyle saran yayılan bu hareketin eee şimdi büyük baskılar ve mahkeme heyetlerine de yöneltilen hatta eee şeyler de var değil mi? Eee hangi kararlar verildi diye anket toplama çalışmaları da var. Mahkeme e, yargı erki üzerinde kısmi e, baskı durumları var ama beraat kararı çıkmış. İyi bir haber. Evet Hürriyet gazetesinden gelen bir haber bu. Ee, Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde Dolmabahçe'deki önünde izinsiz gösteri yaptıkları ve kamum malına zarar verdikleri gerekçesiyle 9 yıla kadar hapis istenen 5 kişi İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıkmışlar. Ve duruşmaya tutuksuz yargılanan öğrenciler Armağan Altun, Ferdi Turhan ile Ali Polat Ee, talip Söylemez ve Alper Kırkıcı katılmış. ''İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi olan Altun Suçlamayı kabul etmeyerek sosyal medyada tıp fakültesi öğrencilerinin yaralılara müdahale konusunda yetersiz kaldıklarını öğrendim. Dağcılık kulübünde bulunduğum ve ilk yardım eğitimi aldığım için ben de yardım için Taksim'e gittim.'' demiş. ''İnsanlara yardım etmeye çalışıyorduk. Polis, polislere bile su götürdük.'' demiş. ''İnsanlara yardım etmeye çalışıyorduk.'' eee TÜBİTAK nezdinde yürütülen bir projenin başkanlığını yapıyorum. Hukuka aykırı eylemlere katılabilecek biri değilim." demiş. Kocaeli Üniversitesi'nden öğrenci Turhan ise "20-30 metre çaprazımızda tomalar Başbakanlık Güvenlik Ofis önündeki vatandaşları müdahale ediyordu." demiş. Ne olduğunu anlamadan sivil polisler tarafından gözaltına alındım demiş. O da aynı şekilde. 5 kişi delil yetersizliğinden beraat etmiş. Gezi eylemleri sırasında Beyoğlu'ndaki Maksen Sanat Galerisini yağmaladıkları iddiasıyla ilk defa ben bir yağma davasıyla karşı karşıya kaldım. Bu gezi olaylarının da alakalı haberleri tararken. Eee TU ve meslek yüksekokulu öğrencisi olan ablası OÜ gözaltına alınmışlar. İki kardeşin terör örgütü üyeliğiyle suçlandığına dair bir şeyler var. Suçlamalar varmış. Bu bu yani beraatten ayrı bir haber. Bu beraatın ayrı bir haber. 5 kişi beraat etmiş. Diğeri ise eee bir sanat galerisinin yağmalanması, gezilerle alakalı ilk gördüğüm yağmalama haberiydi. Gene aynı haberin içerisinde vardı Hürriyet gazetesinin evet. internet sitesinde. Bu da tuhaf değil mi? Aynı haberin içine iki satırla böyle bir yağma ve Berat. terör örgütü evet. gibi çok ağır suçlamalarla ilgili bir şeyi beraat haberiyle de geçiştirivermişler Hiç. yani ya tuhaf. Yani bu özellikle başbakanın son açıklamalarından sonra kız ve erkekli öğrenci evine yasal düzenleme yapacağız şeklindeki açıklamasından sonra insan eee hukuk fakültelerinin ilk dersinde hukuk 101 dersinde öğretilen kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini de eee çok net olarak hatırlıyor. Roma hukukundan da Latince'si de şey nullum crimen nulla poena sine lege. Yani hakikaten Jim Big sanat galerisini yağmaladınız. Siz demek ki terör örgütüsünüz. diyor. Yani terörle mücadele tarafından gözaltına alınmışlar. Evet peki bir bu gene de en iyi haber buydu. 5 kişinin beraat etmesi. Armağan Altun, Ferdi Durhan, Ali Polat, Talip Söylemez ve Alper Alper Kırıcı'nın. Bir ikinci haber o kadar iyi değil. Bu da T24'ten aldığımız bir haber. Gezide gözünü kaybetti. Ameliyat olacağı günü beklerken göz altını alındı diyor. Çağdaş Küçük Bakkal'dan bahsediyoruz. Battal pardon. Geze eylemleri sırasında gözünü kaybetmiş, tedavisi devam ederken ameliyat gününün belirleneceği hafta göz altına alınmış. İstanbul Tabip Odası Küçük Battal'ın göz altına alınması ile ilgili olarak son 4 ayını hastane, ameliyat, pansuman ve kontrollerle geçiren çağdaş Küçük Battal'ın tedavi süreci sürecinin aksatılmamasını 3. ameliyatının ivedilikle yapılmasına olanak verilmesini ve hasta hakkı ihlalinin son verilmesini istiyoruz demiş. Bu da çok pek çok mevcut hak ihlalını içeren bir durum. 26 yaşında kendisi 31 Mayıs demokratik hakkını kullanarak Gezi Parkı'na sahip çıkmış ve eylemlerinin ilk günü doğrudan yüzüne isabet eden Gaz fişeğini yarattığı travma sonucunda sağ gözünü kaybetmiştir diyor. Fotoğrafı da var. Sempatik bir şekilde gülüm sürüyor elinde kamerayla. Bu daha önceki bir çekilmiş fotoğrafı tabii. Evet. İki gözü de sağlam. İki kez ameliyat edilmiş. Cerrahpaşa'da çok kısmi bir ilerleme umuduyla bir 3. ameliyat planlanıyormuş. Ve birdenbire henüz tedavisi tamamlanmadan ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin dün evinden gözaltına alınmış durumda diyorlar. Evet açıklamada ayrıca geçtiğimiz ay e, emniyet genel müdürlüğünün Türk Tabipleri Birliği'nden gezi sürecinde gezi parkı e, direnişinde gözünü kaybedenlerin listesinin istendiğine dair bir haber vardı. Oraya da bir vurgu yapılmış. Eee Tabipler Birliği'nin hastaların güvenliklerini tehlikeye sokacağı, tedavi süreçlerini engelleyebileceği ve etik olmayacağı gerekçesiyle isimlerini veremeyeceği açıklaması malum medya çevrelerince eee tabipler birliğine karşı bir güvensizlik yaratma, itibarsızlaştırma kampanyasına dönüştürülmüştü deniliyor açıklamada. Çok ilginç aslında. Bir yani, emniyet em, genel yani emniyet genel müdürlüğü ya, yargıdan da bazı tutanakları istiyor. Aynı zamanda doktorlardan da gözünü kaybedenlerin ismini bana verin diyor. Acaba na, niçin istiyor? Evet. Yani bu, bu şeyden sonra gözünü kaybettikten sonra neden istiyor bu isimleri diye insanlar da soru soru soruyorlar doğal olarak. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve malum medya organlarına soruyoruz deniyor açıklamada. Çağdaş Battal örneğinde olduğu gibi gözünü yitirenlerin isimlerini istemenizin Çağdaş nedeni... Çağdaş Küçük Battal. Küçük gibi, Battal gibi, bu isimleri istemenizin nedeni onları gözaltına almak, tutuklatmak ve tedavi süreçlerini engellemek midir? Hasta haklarını, hukuku, etik değerleri bir yana bırakalım. Bu ülkede vicdan diye bir şey kalmadı mı? Bir şey ben de diyorum. mi kalmadı evet. diyorlar yani. Hakikaten... Yani dur bakalım. Daha nereye kadar buna uzanabilecek? Sistematik bir şekilde çünkü gezi heyulası eee korkutuyor. Yani gezi heyulası dolanıyor hakikaten. Özellikle de muktedir iktidar çevrelerinde filan. 1 3. haberimizde bu heyula meselesini yarın daha etraflıca konuşmak üzere şimdi erteleyelim. E Ali İsmail Korkmaz'ı Eskişehir'de dövülerek sonunda da hayatını kaybeden e, Ali İsmail Korkmaz'ı sokakta kovalayan dövüldüğü sokakta aynı sokakta başka gençleri coplayan polis memuru Selçuk Bal. O şüpheli olması gerekirken tanık olarak çağrılmış. Korkmaz ailesinin avukatları da soruşturma sürecinde Balın da diğer sanıklarla beraber hareket ettiğini belirlemiş ve şüpheli sıfatıyla dinlenmesini istemiş ama savcılık bunun nedense harekete geçmemiş. Tanık olarak dinleme kararı almış. Evet burada İsmail Saymaz'ın haberi radikalden Eskişehir Terörle Mücadele Şubesinde görülebiliyor. Selçuk Bal'dan bahsediliyor. Kamera kayıtlarında yapılan tespitlere göre korkmazı sokağa girerken kovalayan üç polisten birisi tanık olarak dinlenecekmiş. Eee balmış aynı zamanda bu üç polisten birisi de. O polislerden Hüseyin Engin eee korkmazı darp ederken bal adı belirlenemeyen bir gence copla hamle yaptığı sırada kadraja giriyormuş. Orada var olan kadrajlardan bir tanesine giriyormuş. Dün de saymıştık hangi kadrajlardan olduğunu. Yani neredeyse 150'den fazla Güvenlik kamerası çalışmıyordu o sokak içerisinde. Eee bal adı belirlenemeyen bir genci o kadrajın içerisinde eee hamle yapıyormuş o genci elindeki jopla beraber. Bu sırada bu arada Doğukan Bilir adlı bir başka genci durdurduğunda durduğunda bir polis ve elinde odun bulunan bir siville beraber gence vurduğu da görülüyor bu kişinin aynı zamanda. Bu balın. Balın. Bal ayrıca korkmasın dövüldüğü Harman ekmek fırınının önünde bekleyenlerin de arasındaymış. Ama bal için savcıda sunulan dilekçede maktulün sokağa girişinde maktulle birlikte giren şahısları darp ettiği açık şekilde görülen balın ifadesinin alınması ve polis olduğu göz önüne alınıp delilleri karartma ihtimali nedeniyle tutuklanması istenmiş. Ama şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmadığı gibi 20 Kasım'daki duruşmaya da tanık olarak davet edilmiş. Bu da bir adalet sorunu yaratıyor. Vay canına yani. okullarda ders olarak okutulması gereken bir evet. durum galiba. Evet. Bir de Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna'nın Ali İsmail Korkmaz davasının bir başka şehre gönderilmesini talep etmişti. Bunu da hatırlatıyor haberde. Gerekçe olarak Korkmaz'ın ölümünden sonra Adalet Nöbeti, Eskişehir Adalet Adliyesi önünde yapılan Adalet Nöbeti eylemi ve şehirdeki adalet yürüyüşünü göstermiş. Yani başka yerlerde gösteri olunca o zaman güvenlik olmuyor diyorlar. Dava dosyasına ilginç bir şey e eklenmiş. Eylem resimleri de eee ve radikal eee bu fotoğraflara ulaşınca Adalet Nöbeti'nden görüntüler başta altında bir grup öğrencinin Adliye önünde yaptığı oturma eylemlerine yer verildiği bir fotoğrafta gençlerin tek tek oklarla işaretlendiği de görünüyormuş. Hiç. Delilleri karartma şüphesiyle tutuklanması istenen kişi tanık olarak davaya çağrılıyor. Gerçekten çok ilginç ya. Ve gösteri yapanların da tek tek oturma eyleminde olanların isimleri ve resimleri üzerinden işaretleme yapılıyor hakikaten. Evet, Ali İsmail Korkmaz'dan bahsettik. Eskişehir'de 19 yaşındayken sokakta e, bir polisin tekmeleriyle ve jop darbeleriyle ölen üniversite öğrencisinden bahsettik ve onun davasından. Evet, bitirdik bugünkü programı da. Yarın Aynı şekilde devam edeceğiz. Ama e, elimizde bazı yazılar da kaldı. O yazılardan da bahsedeceğiz. Bahsetme imkanımız olacak. Görüşmek Hoş, üzere. Hoşça kalın. Gizip Arkan Haberler ve yorumlar. Oh no, we're and yeah, we're taking over. A chic radio program destect resolum. Birve ya the afas program deste colma kitchen, iki us onikalanko doida, uchjus kirk,